Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulna ala alihi wa sahbihi wa ulemanın katındaki bu mesele da hilafı aktarmıştık. İnşallah bu meseleyi nokta koyacağız. Şimdi i̇bn Kudam el-Hambeli uzun uzadıya Ramazan'ın giriş ve çıkış tarihlerinden bahsettikten sonra e, oruçla alakalı ahkama geçiyor şimdi. Yani oruç nasıl sahi olur, oruç nasıl bozulur onu anlatacak. Mes'eletun demiş, daha önce de zikretmiştim Kadı Karrafi'nin muhtasar fıkıh metnini şerh ediyordu muhnide. E, Kadı Karrafi Al-Khiraqi diyor ki وَلَا يُجْزِعُهُ سِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ اَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنَ الْلَيْلِ Diyor ki farz oruç eda edilmiş olmaz ta ki gecenin herhangi bir vaktinde niyet edilmediği müddetçe. İşte bugün anlatacağımız mesele de bu. Farz oruçta geceden niyet edilmemesi takdirinde o oruç geçerli olmaz. İlim ehli arasında bu konudaki şimdi ihtilafı getireceğiz tabi buna geçmeden önce niyetin ne olduğu noktasında bir izah yapmamız gerekiyor ki özellikle bizim içinde olduğumuz toplum bu konuda çok cahil farklı farklı bidat niyetler ihtas etmişler, niyet dille olmaz Arapça niyet aslında akade köküyle alakalı bir kelimedir yani kalbin bildiği ve kendini bağladığı şeydir niyet sizin bildiğiniz, yapma irade ettiğiniz her şey niyettir o da merkezi ve mahalli kalp olan şeydir. Yoksa dil değildir. İttifak ve icma vardır ki şimdi onu söyleyecek. Wa cümletuhu ennehu la yeseh suumu illa bi İcma ile diyor oruç niyetsiz sahih olmaz. Fardan kana av tabu'an. İster farz oruç olsun, ister nafile oruç olsun. Li ennehu ibadatu'n mahdatu'n. Çünkü bu diyor belirlenmiş bir ibadettir faftaqara ila niyyati kasalati mesela insan namazı niyet etmesi olur mu namazı olmaz batıldır tüm imkan faridatan kesiye ramadan fi edahi ev qadaihi ve nidve ve kefareti usturet an yamihu min alayl indama imamina ve imam yanında diyor farz oruca geceden niyet edilmezse oruç batıldır diyor ve kale ebu hanife ebu hanife dedi ki Yujzi sawm Ramadan wa savmin mutayyinin bi niyatin min Ister farz oruç olsun, ister başka nafile bir oruç olsun, muayyen bir oruç olsun, fark etmez. Kişinin gündüz oruca niyet etmesi o günkü orucun yerine gelmesi demektir dedi Ebu Hanife. Li'anna an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem arsala ghadat Ashura ila qura al-ansar allati al-Medine. Şimdi Ebu Hanife delilini getiriyor. Ebu Hanife'nin delili şu: Ashura günü Peygamber salisen Medine ehlin'e birini gönderiyor ve dediktiriyor ki menceyne asba hesa imen fel savmahu. Bugün kim oruçtu sabahladıysa orucunu tamamlasın. Vamenceyne asba kim de oruçtu sabahladıysa fel yasun bakiyete yavmihi. Geri kalan günün kısmında oruç tutsun. Vamellem yakun akela fel yasun. Ama kim yememişse hiçbir şey adam hiç bozmamış da. Orucu da niyetlenmemiş, daha kahvaltısını yapmamış yani. Bu da oruç tutsun diyor. Bu hadis muttefekkun aleyh. Aşure günü peygamber bunu emretmiş. Diyor ki, وَكَانَ سَوْمًا وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا Ebu Hanife diyor. Aşure orucu Ebu Hanife'nin yanında vacip. Diyor ki bu vacip oruçta peygamber gündüz niyeti emretmiş diyor. وَلِئَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الزِّمَّةِ وَهُوَ Bu da diyor nafile gibidir. Nasıl nafile gündüz niyet edebiliyorsanız farzda da diyor gündüz niyet edebilirsiniz. vale diyor İbn-i Kudame şimdi kendi mezhebinin delillerini anlatacak ve cumhur ulemanı Malik Şafii ve Ahmet'in Mağrava İbn Cureyh ve Abdullah İbni Ubey Bekr İbn Muhammed İbni Amr İbn Haz Aniz Zuhri Aniz Salim Zuhri ve Salim hadis senet zincirinde en sağlam zincirdir. Çünkü Zuhri ve Salim tabin ve etbaat tabin en güvenilir en sıka en fakih iki tane ismin adıdır. Onlar birbirlerinden birçok hadis nakletmişlerdir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İmam Müslim'in altın zinciridir bunlar. An hafzata An-Nebis Aleyhisselam kal hafsa'dan naklediyor. Peygamber dedi ki aleyhissalâtu vesselâm مَلَّمْ يُبَيِّتِ السِّيَامَ مِنَا الْلَيْلِ Kim geceden oruçlamadan yatarsa niyetlenmeden yatarsa fela سِيَامَ لَهُ Onun orucu yoktur diyor. Böyle bir hadis getirmiş cumhur ulema. وَفِي لَفْذِ اِبْنِ حَزْمٍ İbn Hazm'ın lafzında ise "Mellem yucmi'u's-siyame kabla'l-fecr, kim fecirden önce orucu niyet etmezse felasıyame lahu." Onun orucu yoktur diyor. Ahracahu Nesai ve Ebu Davud ve Tirmizi, Buhari ve Darikuti bi isnadıhi, Darikuti de isnadıyla rivayet etmiş. An amrata Amrattan Aişe anin Nebi sallallahu başka bir hadis daha nakletmişler. Bu da Aişe'den geliyor. Diğeri Hafsa'dandı bu Aişe'den. "Mellem yubayyite's-siyame kabla tulu'el-fecr felasıyame lahu." Kim fecirden önce niyet etmezse onun orucu yoktur diyor. Vakale kale isnadu kulluhum Dedi ki bu hadisin metnindeki bütün raviler sıktır güvenilirdir. Wa fi hadisi Hafsa rafahu Abdullah ibn Abi Bekr an zuhri Bu hadisin bütün metninde diyor, wawu minet sıkatir rufa'. Merfu hadis sahiplerinin sıka ravilerin rivayet ettiği hadistir. Yani cumhurun delilleri çok kavî çok güçlüdür. و افتقر niyet min من الليل كالقضاي فاما صوم tamam deliller anladık ki cumhurun delilleri daha kavi daha güçlü ve onlar ortaya koyuyor ki farz namaz, e, farz oruçta geceden niyet etmek gerekir peki ashure orucu için ne diyeceğiz ibnu kudame diyor ki faama sav muashura ashure orucuna gelince fem yetbut wucubuhu vacip değildir diyor ashure orucu aslında feinna muaviye qala Muaviye dedi ki Semia tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakut. Ashura. Bu Ashura günüdür. Felem yektubillah aleykum siyamehu. Allah size bugün orucunu farz kılmamıştır. Wa anasa imun. Ben orucum. Fe men sha efleysum ve men sha felyuftur. İsteyen oruç tutsun, isteyen iftar etsin. Muttifakun aleyhdir. Buhari ve Müslim ittifak etmiştir bu hadiste. Yani aşure orucu vacip olmadığı için Ebu Hanife'nin istidlalde doğru olmayacaktır. Ama Ebu Hanife bu hadise ulaşmadığından dolayı aşure orucunu ne saymıştır o vacip oruçlardan saymıştır. O yüzden doğru racih olan görüş e, Cumhur'un üzerinde olduğu görüştür. E, tabi uzun uzun diyaret diyelerini devam ettiriyor. Burada dikkat ederseniz farz oruç için bu konuşuluyor. Nafile oruçta ise böyle değil. Nebis Aleyhisselam'a rivayet edilen birçok sahih hadiste peygamber sabahleyin kalkıyor eşine diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Evde yiyecek bir şey yok deyince diyor ki ben bugün oraca niyetlendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gündüz vakti nafile oraca niyet edilir ama farz bundan müstesnadır. Biri akılla dese ki neden farzla nafile birbirinden ayrılıyor? Diyor ki İbn-i vel farku beyne tatavvi ve fard min vajheyni. Farz ile nafile oruç arasında iki yönden fark vardır diyor. Ahadihima birincisi enne tatawwa'u yumkinu el ityanu bihi fi ba'd al-nahari bi şart 'adam al-muftirati fi awwalihi bidalil qali aleyhissalatü vesselam hadis Ashura. Ashura hadisin delil alarak diyor kişi eğer sabahleyin orucu bozacak herhangi bir şey yapmadıysa cima gibi yemek yemek gibi içmek gibi böyle şeyler yapmadıysa Onun diyor gündüzünü niyet etmesi caizdir. Aşure orucunda delil getiriyor buna. Sonra diyor, "Wa ikincisi ise diyor, "Anne tatavva sum yuhafi niyyate min el leyl tekthiran Nafile orucun sayısını teşvik edebilmek için, arttırabilmek için diyor, şeriat nafile orucu gündüzden niyetlenmek gibi bir kolaylık sağlamıştır diyor. Ta ki insanlar nafile orucun sayısını arttırsınlar. Mesela geceden adamın aklına gelmemiş Sabahleyin bir bakmış kahvaltı yapmamış daha kardeşi oruç tutuyor nafile. Hayır da ondan ibret almış kendi de niyetlenecek. Şeriat bunun ucunu açmış ki insanlar nafile ibadete yönlensinler diye. O yüzden nafile oruçta geceden niyet değil gündüzden niyet de nedir? Ee, geçerlidir. Bu yüzden nafile oruç diğer oruçtan birbirinden ayrılmıştır. Burada tabi bir de e, kıyas getiriyor. Kim musahhahti fi tark al-qiyam fi salati at-tamm ve istikbal fi fi's-safar tekfiran lahu bi Mesela namazda da bu böyledir siz nafile namaz kılıyorken de şeriat musamma göstermiştir öyle değil mi vacipte zaten emredilen farzda kılmak zorundasınız ama nafile namaza niyet ettiniz mesela kalktınız iki rekat namaz kılacaksınız ama bir zaruretiniz oldu namazı böldünüz öyle değil mi Olabilir insanın başına o anda iş gelir, aklına bir şey gelir, terk etmek zorunda kalır. Şeriat diyor bu nafilede nasıl müsemmağı gösterdiyse namaz noktasında aynı müsemmağı da diyor oruç konusunda da göstermiştir diyor. Tabi uzun uzadı ya da bu meselenin delilleriyle beraber İbn-i devam ediyor. Sonra Faslun diyor. Biraz atlıyoruz oraları çünkü aynı meseleleri anlatıyor. Faslun demiş tekrardan bab başlığı açmış min مِنَ nahari سَوْمَ الْغَدِيمِ Eğer diyor gündüzden yarın için oroca niyet ederse, yani mesela siz bugündesiniz, yarının yarın niyetini bugünden başlıyorsunuz Diyorsun ki ben yarın oruç tutacağım gündüz. Lendüzü tilken niye? Bu niyet geçerli olmaz. Niye? Daha fecire var. Fecir vakti gelmemiş. İlla en yastashiba ilacuz imminelleyla. Ta ki gecenin bir parçasında olacak bu niyet. O yüzden sahura kalkmak teşvik edilmiştir. Peygamber sana diyor sahur yapın, sahurda bereket vardır diyor Allahü Vesselam. An yani insanlar çok yorgun argın oldukları için işte çalıştıkları için iyiyip yatmak gibi bir adet başladı. Halbuki bereket sahurdadır. Allah ve Berresini bize sahura kalkmayı emretmişlerdir. Vakadırava İbn Mansur Ana Ahmed Fimen nevasa men qaday ramadan bin nehari ve lem yen min elleyli fe illa an yakuna fasakhaniye ba'de zalike. Burada başka bir meseleyi anlatmış. Mesela Ramazan orucu var üzerinizde kaza etmişsiniz bunu yani bir sebepten dolayı tutamamışsınız sonra bırakmışsınız diyor ki İbn Kudame Ahmet'ten rivayet edilmiştir ki bu adam gündüzden niyet edebilir yani geceden niyet etmesi şart değildir demiş. Bedahru hada usulul iza min illa ala ila min wa sahih. Doğru olan ise bunun tevil edilmesidir. Ahmet diyor bunda gecenin bir kısmında niyet etmeyi kastetmiştir diyor izahire kavli aleyhissalatu vesselam çünkü peygamberin sözünün zahiri açıktır diyor la siyame men lam yubayite's siyame min el kim diyor geceden orucu niyet etmezse onun orucu yoktur yani netice itibariyle bizim bugün tuttuğumuz ramazan orucuna kesinlikle ne yapmamız lazım kardeşler geceden niyet etmemiz lazım ve faslu başka bir fasıl ve tutarun niyeti likulli yomin şimdi tamam geceden niyet ettik ramazanın birinci günü dedik ki bu ramazan ayını orucunu tutacağız peki her gün bu niyeti tekrar mı edeceğiz tabi dilden değil tekrar söylüyorum kalpten insan içerisinde olduğu namazın vaktini bilmesi zaten o namazı kılmaya eda etmesi için niyet etmesi için yeterlidir aynı şekilde kişinin ramazan ayına ulaştığını bilmesi ve ertesi gün tutacağı oruç için sahura kalkması da zaten niyettir diliyle bir niyet etmesi gerekmez peki her gün için mi niyet etmek lazım İbn Kudame diyor ki her gün için niyet etmek gerek. Ve bihaza qala Abu Hanife ve'l-Shafi ve İbnü'l-Mundhir ve Ahmed ennehü teczi'u niyetun vahidatun şehri Abu Hanife, Şafi ve i̇bnül Munzir, Munzir böyle demişler. Her gün için niyet etmek gerekir. İmam Ahmed bin Hanbel demiş ki bir kere ayın girişinde niyet etmek yeterlidir. Her gün niyet etmeye gerek yoktur diyor. İza nevasalna cemii'i, tabii bütün ayı tutmaya niyet ettiyse. Ve huve Malik. Ahmed'e bu konuda Malik de mutabakat etmiş. Bu İshak ibn Rahaway o da muvafakat etmiş. Çünkü talebesi zaten Ahmed'in. Bi ennehu nava fi zamani niyeti savmi fecaze. Çünkü orucun cinsine niyet edilmiş. Cinsine bir aylık Ramazan orucu. Şimdi siz şöyle bir oruç da olabilir. Kendiniz adak adamışsınız. Demişsiniz ki şifa bulursam bir gün oruç tutacağım mesela. Allah size şifa vermiş. Bu önceden size vacip değildi ama siz adak adadığınız için ne oldu size? Vacip, farz olan bir oruç olmuş oldu. Siz bunun için geceden niyet ediyorsunuz bir günlüğüne. Bu orucun cinsine bir günlük adak orucu. Ama Ramazan ayında tutulan orucun cinsine bir ay boyunca tutulacak olan oruç. Dolayısıyla siz ayın başında niyet ettiğinizde bütün aya niyet etmiş oluyorsunuz. Burada da racih görüş İmam Ahmet bin Hanbel'in inşallah teala görüşüdür. İnşallah bu yeterlidir inşallah. Vefaslun demiş i̇bn Kudam el-Hambeli yine başlık açmış. Ve ma'nan niye el-kastu. Niyetten kast edilen mana kasıttır demiş. Yani niyet nedir? Kast etmek, fiili yapmayı kast etmek. Ve huve itikadu. O kasıt nedir? İtikadul kalbi fi'le şeyin. Kalbin bir şey yapmaya itikat etmesidir. Niyet budur usulcülerin yanında. Kalbin bir şey yapmayı itikat etmesi ve muhu aleyhi bunu yapmaya azm etmesidir men min gayri tereddudin tereddütsüz nasıl mesela şabanın otuzu kapalı kalırsa ne oluyordu şek günü oluyordu Ya yarın ramazan mı değil mi diye şüpheyle kalktığın bir sabah o gün oruç tutmamış olursun çünkü ne var niyeti bozan tereddüt var niyet nedir kesin itikaden Azimli bir şekilde bir şey yapmayı irade etmek, itikat etmek değil mi? Eğer bizde yarının Ramazan olduğunda şüphe varsa ve o şüpheyle kalktıysak o gün oruç olmaz. O gün sonradan öğrensek ki o gün hilal görünmüş, o gün Ramazan'ın biriymiş ne yapacağız o zaman? Sonra kaza edeceğiz biz bu orucumuzu. Fametâ khatara bi qalbihi fi'l leyli anna ghadan min ramadan. İnsan diyor ne zaman bilse ki yarın Ramazan'dır, kalbinden bunu geçese bu annahusa imun fihi niyet oruç tutmayı kalbinde itikat etse, fakat neva niyet etmiştir. Yoksa bugün bidatçıların yaptığı gibi niyet ettim, niyet eyledim, uydum hazır olan imama mesela namazla uydurmuşlar bir şeyler. Yok işte orucu başlarken farklı farklı niyetler Bunların her biri insanların kendi hevallarından ihtilas ettiği Allah'ın hakkında delil indirmediği şeylerdir. Evet. Diyenler niyete kastun yetbâl ilme diyor ki niyet kasıttır ilme tabi olur. Vamal yâlemu hu, vâla delil ʿala bujûdü hu, vâla hu ʿala thiqat min aitqâdi la yasipu qasthu. İnsanın yanında ilme olmayan bir şeyde niyet etmesi aklen ve an mümkün değildir diyor. وَبِهَذَا قَالَ حَمَّدْ وَرَبِعْ وَمَالِكْ وَبْنِ اَبْيْ لَيْلَى وَحَسَنِ بْنَ صَالِحْ وَبْنِ الْمُنْزِيرِ Hepsi bu görüşteler diyor. Niyetin şartı ney? İlim. Siz mesela hangi vaktin namazını kıldığınızı, hangi vaktin içerisinde olduğunu bilmiyorsanız o vakti niyet edemezsiniz. O yüzden kalbin itikat etmesi ve onu bilmesi ilmi şartını getirmişler alimler. قَالَ التَّبْرِ وَالْأَوْزَائِ Onlar da bunu söylemişler. Farz orucuna ne yapması lazım? Kişinin geceden niyet etmesi lazım. Aksi takdirde o oruç kesinlikle ve kesinlikle makbul değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi Ramazan'ın girişinde niyet etmek, yarın Ramazan ayı olduğunu ve bütün ay oruçlu geçireceğini insanın bilmesi de niyet olarak yeterlidir. Her gün tek tek diliyle niyet etmesine gerek yoktur inşallah. Yani Allah nasip ederse bir dahaki kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke ve hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.